Çıkkasıydı. Kainat. Bugün 20 Temmuz Perşembe, yıl 2017, ay 7, gün 201, Hızır 76 1438, Hicri Şevval 26, 1433, Rumi Temmuz 7 Kıbrıs Harekatının 43. Yıl Dönümü Günün Tarihi, Montre Anlaşması Boğazların idaresine Türkiye'ye bırakan anlaşma, 81 yıl önce bugün 20 Temmuz 1936 yılında Avustralya, Büyük Britanya, Bulgaristan, Japonya, Romanya, Fransa, Sovyetler Birliği, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında İsviçre'nin Montre şehrinde imzalanmıştı. Komisyonun görevi gö komisyonun görev ve yetkileri Türkiye'ye devredilmişti. Büyük Saatli Maarif Takvimi to be Underneath the swirling skies for all to see And I Pa memory climb inside the swirling skies to be. Swirling skies to be with you I'd climb inside the skies to be with you Merhaba herkes. Çikolata Bursu 949. Çikolata.com.tr ve Açık Kaste başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Cantoğlu ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet Nora Jones'dan If I Were a Painter. Ben bir ressam olsaydım. Adlı şarkıyı dinledik. Bir ressam olsaydım düşlerimi boyardım. Benimle beraber olabilmenin tek yolu buysa ben de onları boyardım. Biz de o zaman bu bulgaçlanan bulutların uçuştu göğün altında birlikte eskiden olduğu gibi birlikte olurduk. Öyle bir yer düşüyorum ki yüzünü görebiliyorum ve benim bu fırçam, boya fırçam seni, beni oraya götürür ama ah bir ressam olabilseydim. O zaman göklerin burgaşlanan bulutların içinde sana sokulurdum diyor. Bunu neden çaldığımızı bu şarkının Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak şimdi biraz daha yakından görelim. Kadınlar. Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık it, Sanatçının itirafı O kadının bir renk ve bir ses olduğunu biliyorum keşke onu sana gösterebilseydim burada uyuyordu çıplak ve bacaklarını kucaklayarak oradaki genç hayvan neşesini ondaki genç hayvan neşesini ve aynı zamanda da bir çürüme sezgisini seviyordum zira o da her şey gibi dağılıp yok olmak üzere doğmuştu ve bu konuda birbirimize benzememiz beni kederlendiriyordu Sanki metal bir tarakla kazınmış gibi duran karın derisinde bu görülüyordu. O kadın. Bazı geceler gözlerinden ışık çıkıyordu ve o bunu bilmiyordu. Tuvalin önüne oturup yumruklarımı ısırarak ve adalelerin coşkusuna ve yılların işkencesine benzeyen bir kırmızı boya lekesine sabitlenmiş gözlerimle onu ararken saatler geçiriyorum. Gözlerimi arayana kadar bakıyorum ve kabarıp, beyaz kumaşın üzerinde taşan canlı boyanın nabız atışlarını sanırım en sonunda karanlığın içinde hissetmeye başlıyorum ve yalınayak adımların ahşap zeminde çıkardıkları gıcırtıyı, hüzünlü şarkılarını duyduğumu zannediyorum. Ama hayır, kendi sesim beni uyarıyor. Bu renk başka renk, bu ses başka ses. Bunun üzerine ayağa kalkıyor ve spatulayı o kırmızı iç organlarına saplayıp kumaşı yukarıdan aşağı yırtıyorum. Onu öldürdükten sonra bir köpek gibi soluyarak yüzük oyun yatıyorum ama uyuyamıyorum. Onu doğurma ihtiyacının içimde yeniden doğduğunu hissediyorum. Üzerime bir palto giyiyorum ve rıhtımdaki kafelere şarap içmeye gidiyorum. <gülüyor> Kadınlar Edvardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Evet tarihte bugüne de kısaca göz atalım şimdi. 1920'de o Yunan ordusu Sivri'yi ele geçirmiş. Paris Barış Antlaşması sonunda Sivri şehri Yunanistan'a bırakılmış ama 1923'te Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Yunanistan zaten etki, etkin bir şekilde kaybetmişti ve Türkiye'ye geri geldi ama 1920'de bugün Sivri bu şekilde ele geçirilmiş. 1941'de Bu arada Silivri hala sular altında Çok muazzam görüntüler var evet. Ondan da bahsettiriz bugün belki de En fazla sel olayının vurduğu yer olarak Geçiyor Silivri. Evet dün zaten Epey üzerinde Durmuş ve 128 Kilogramla metrekareye Bütün Türkiye rekorunu da Görülmemiş bir rekoru Kırmış olduğunu söylemiştik Onun sonuçları İstanbul toparlanmaya çalışıyor Sivri bu sefer Doğan insan yaratısı Doğa bozulmasının işgal altına girdi diyebiliriz. Evet. 1941'de Sovyetler Sovyetler Birliği o zaman kâdiyle başı tek adamı diktatörü Josef Stalin ya da Joseph Stalin iç işleri bakanlığı ya da komiserliği bir de ulusal güvenlik komiserliği kuruyor. Ve onları birleştirip NKVD diye bir gizli polis teşkilatı kuruyor. Bugüne kadar hala adanılan korkuyla anılan bir teşkilattan bahsediyoruz ve Lavrenti Beriye'de onun başı oluyor. Sayısız idam sürgün ve acı çektirmenin sorumlusu olacak. Lavrenti Beria sonunda da kendisi de kellesini kaybedecekti. 1944'te de bugün İkinci Dünya Savaşı ile ilgili önemli bir şey. Adolf Hitler bir konuşma yapmak üzere Nazilerin lideri kürsüye gideceği sırada kürsüde bir şey patlıyor ve Alman ordu Sonunda görevli Klaus von Stauffenberg'in başında bulunduğu bu işlerin berbat gittiğini düşünen liderlerden umudu kesen bir suikast girişimi oluyor. Fakat erken patlıyor ve dolayısıyla sadece bir görevli ölüyor yanılmıyorsam. Hitler kurtuluyor ve sonunda von Stauffenberg'le dahil pek çok kişi kelleyi kaybediyor 2015'te de Suruç'ta büyük bir katliam oluyor 2. yılına girmiş bugün Suruç katliamının 2. yıl dönümü ama ona girmeden önce Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olduğunu da söyleyelim 43 yıl önce bugün Kıbrıs Harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kod adı Atilla Harekatı olarak geçiyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı diye geçiyor. Kıbrıs Türk Barış Harekatı ya da Kıbrıs Savaşı diye de geçiyor. Yunanca'da, Kıbrıs Yunanlılar da Kıbrıs Türk İstilası diyorlar. Yani 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı ve 14 Ağustos'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanan askeri harekat, Türkiye Cumhuriyeti harekatın Zürich ve Londra Antlaşması'nın dördüncü maddesine istinaden gerçekleştirdiğini savunuyordu. Ama Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bu harekatı işgal olarak değerlendirmektedir. Bunu da belirtelim. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolundaki e, sürecinde de en önemli noktalardan bir tanesi galiba Kıbrıs ve Kıbrıs'ın durumu. En son bir açıklama yapıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından. Değişmedi Mevlüt Çavuşoğlu mi? Değişmedi. Mevlüt Çavuşoğlu artık bundan sonra başka süreçler olacak. Kıbrıs'ta ömür boyu bu şekilde bu süreç gidemez şeklinde bir açıklama yapmıştı. İki gün önce Estonyalı mevkidaşıyla konuşurken. Buna çanak tutuyor işin doğrusu demiş bu iş devam ediyor yani şey, Avrupa Birliği barış olmayacak artık gibilerinden de söyledi Kı Kıbrıs harekatıyla ilgili bir şey daha söyleyeyim 15 Temmuz'da başlamıştı olay Kıbrıs'ta Başpiskopos Makarios o zamanki Cumhurbaşkanı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ona karşı bir darbe yapılmış ve faşist e ve Yunanistan'la birleşme yanlısı olan Nikos Samson iktidarı ele geçirmişti Elova mıydı? EOKA Türkiye Cumhuriyeti'nden de o zaman Başbakan Bülent Ecevit de Afyon gezisini yarıda kesip Ankara'ya dönmüş ve olağanüstü Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantıları yapmış Makaryos bir İngiliz helikopteriyle İngilizler tarafından Malta Adası'nda güvenliği için götürülmüştü ondan sonra da hareket gelişti ve sonuçta Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Maliye Bakanı Deniz Baykal parti liderleri. 18 Temmuz'da toplandılar. Dışişleri Bakanı o zaman Turen Güneş'te Pekin gezisinden döndü. Bunları kapatılmış Wikipedia'dan okuyorum. Wikipedia'dan ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın temsilcisi Joseph Sisko ile görüşüp Türk Londra'daki Türk sonra Savunma Bakanı Hasan Esat Işın, İngiliz Dışişleri bakın James Kellahan'la son görüşmesinden geri döndü. Aynı gün Joseph Sisko Atina'ya gitti. Atina'dan Türkiye'ye hareket etti. Türk Deniz Kuvvetleri, Savaş Gemileri, Mersin'den demir aldı. Ve Yunanistan'da darbeciler Trakya sınırındaki köyleri boşaltma kararı aldı. Trakya'daki Türk ordusuna bağlı birlikler Yunanistan sınırına doğru kaydırılınca ve 20 Temmuz'da da sabah 5'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Hava Kuvvetleri'nin askeri uçakları, keşif uçuşlarını tamamlayıp asıl harekat için tekrar havalandı. Bunun sonuçlarını da şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'nin 35000 bin bin Civarında 35-40 bin arasındaki askeri adanın kuzeyine yerleşti. Kıbrıs Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler harekatı işgal olarak nitelendirdi. 1975 Şubatında da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye silah ambargosu koydu. 15 Kasım 1983'te de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Bunun tarihçesi böyle. Bu harekat sırasında Kıbrıs tarafında 70 mücavhid öldü, 4 Yunanistan tarafı 270 sivil ölü, Kıbrıs Türk tarafında 803 de kayıp sivil, bin dolaylarında da yaralı vardı. Toplam 3.841 ölü ve yaralı. Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'dansa 4000 ölü ve 12 bin yaralı ile toplam ölü ve yaralı sayısı 16.000 olarak veriliyor. Bu arada 3 Avusturyalı asker, 24 Avustralyalı, 17 Finlandiyalı, 4 Britanyalı ve 3'ü Kanadalı olmak üzere toplam 48 askerde yaralandı Barış, Hare Barış Harekatı diye adlandırılıyor ama epey ölümcül sonuçları olan ve günümüze kadar da özellikle de <gülüyor> Rumların toprak e mülklerine el konmasının en büyük pürüzü yarattığı Henüz çözülmemiş sorunlardan bir tanesi oldu. Evet, şimdi Suruç katliamına da geçelim. Ee, bugün Suruç katliamının denen olayın ikinci yıl dönümü ve davası sanıksız sürüyor. Çok ilginç bir durum yani. ...firari olmayan tek sanığı da... ...iki duruşmaya da getirilmedi... ...Biyanet'ten okuyabiliriz bunu ...aileler ve avukatlar, yetkililer ve... ...kamu görevlerinde soruşturmasını talep ediyor... ...Urfa'nın Suruç ilçesinde olduğu hadise... ...33 kişi hayatını kaybetmişti... ...bir yüzden fazla insan yaralandı... ...üzerinden iki yıl geçti... ...açılan davanın iki duruşması da sanıksız görüldü... ...henüz mahkum olan hiç kimse yok... ...aileler hala adalet peşinde koşuyor, arıyor yani Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun çağrısıyla Kobane'ye oyuncak ve insani yardım malzemeleri götürmek için Suruç'ta olan 300 genç insan konakladıkları Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklamaları yaptıkları sırada intihar saldırısı gerçekleşmişti. Tek sanık var o da Ankara patlamasından, Ankara gar katliamından, tutuklu. Yani sanıkların bir kısmı ki birden fazla şeyle ilgili ama Suruç ile ilgili 33 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye tarihinin gördüğü yakın tarihinin en vahim olaylardan birinin sanığı yok 21 ay sonra sanıksız başladı sonra da işte Yakup Şahin ortada tek sanık var Suruç için adalet platformundan avukat Gülhan Kaya söylemiş ilk duruşmayı bir anette şöyle anlatmıştı ortada olan tek sanık var o da Ankara katliamı davasından tutuklu olan Yakup Şahin ilk duruşmada ses ve görüntü bilişim sistemi segbisine bağlanması kararı verilmişti ama aileler muhatap bekliyorlardı ve soru sorma hakkımız vardı ama olmadı çünkü o gün Ankara Katliam davasının duruşmasında hazır bulunması gerekiyordu yani ilk duruşma sanıksız geçti böyle gidiyor Suruç yaratılısına da bir suç duyurusu yapılmış müdahilliğine de red cevabı gelmiş. Yani bir adalet problemi oldu. Aşikar katliama ilişkin 9 Ocak 2017'de görülen davada da dönemin ilçe emniyet müdürüne görevi ihmal ve kötüye kullanma suçundan 7500 lira para cezası verilmiş. Cezada 12 takside bölünmüş. Bu sunucu önemsiyoruz demiş avukat ama devletin bazı şeylerinin bildiğinin ve engellenmediğinin de ortaya çıktığını söylemiş. Sanıktan da ailelere cevap şöyle gelmiş Yakup Şahin'den. Sincan cezaevinde tutuklu Yakup Şahin, Segbis'le katılmasına avukatlar itiraz edince avukatlara bir de sana cevap mı vereceğim demiş. Avukatlar mahkemeye sanık sizi dahi dinlemiyor. 33 kişinin katilidir. Burada nasıl sorgusunu yapacağız? Araya girip müdahale ediyor. Biz bu cesareti nereden aldığını biliyoruz. Burada olması halinde kendisine deliller gösterilecektir diyor. Aileler de sana tepki gösterince Şahin bu kez de ister katılırım ister katılmam demiş. Bunun üzerine Yakup Şahin'in duruşmaya bizzat getirilmesine karar vermiş. Bir sonraki duruşma ne zaman? 13 kasımda. Evet, epey bir süre vermiş. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 4 ay sonra bırakılmış. Hilvan'da yapılacakmış bir hane. Bir net haber merkezinden aldık bağımsız iletişim anda. Durum bu. Bu rekorunun 3 yıl sonra yeniden iş yerinden aldığım Musul'da ele geçirilen ele geçirilen diye yazıyor bir gün gazetesinde yakalanan ışit e, militanları olduğu söylenen kişiler Musul'un dışında bir adreste tutuluyormuş. İlk defa görüntüler yayınlandı. Gördünüz mü o görüntüleri? <Gülüyor> Musul'un dışındaki bir komplekste tutulan 370 kişi arasından yüzden fazlasını küçük bir odaya almışlar. Size göstereyim. Oda şu. Oda mı? Yani odaya, odaya 20 benziyor. metrekare belki belki 25 30 metrekarelik bir yerde. Yüzden fazla kişi var. Hepsinin saçları kesilmiş. Kim oldukları yaşlılar, gençler, çocuklar hepsi erkek. Ee, tıklım tıkış yerde oturarak ama bir düzen halinde ne olacağını bekliyorlar. Evet, dünya epey şeyi bekliyor. Bu arada yani savaş, durumda suçları, bu. savaş suçları işlendiğine dair yani, Uluslararası Af Örgütü'nün aslında Uluslararası Af Örgütü sadece Türkiye'deki insan hakları savunucularının değil bütün dünyadakileri tabi savunuyor elbette işi bu zaten görevi bu ve o, o savaş suçlarının araştırılmasını istemişti e, fakat Yemen'den de yeni korkunç bir haber geliyor Taiz civarında Suudiler e, Birleşmiş Milletler uçuşlarını yasaklamışlar ve bir savaş uçağının aileler, kaçan aileleri bombaladığını anlatıyor. Hmm. Taiz'den e, yoğun çatışmalardan kaçarken ve yirmi sivil en az ölmüş orada da bir, bir yoğun bir kolera salgını var zaten. Yemenin bütün sağlık su ve e, altyapıları bütün çöktü. Çünkü zaten hastaneleri, revirleri, klinikleri bombalayıp duruyor. Bir milyon insanın üçte biri, 300 binden fazlası kolera ya kapıldı. 1700'den fazlası da öldü. Suudilerin başını çektiği koalisyon da Birleşmiş Milletler'e yardım çalışanlarını götüren uçağı engellemiş. Bu da bir savaş suçu aslında. Sanay, başkent Sanay'a giderken Cibuti'de durdurmuş uçağı. Neden? Bilmiyorum. Hava sahası kapalı diye mi? Onların da mı hava sahasını kapatmışlar? Hayır. Gazeteciler var olmaz demiş. Hmm. Gazetecileri istemiyormuş orada. Ee, bu arada Her şey çözülecek. Hiç merak etmeyin. Erdoğan, Suudi Arabistan'a uçuyor. Soracaktır muhtemelen gazetecileri neden engellediniz oraya giderken Sonra diye. tabii. Öldürülecek olanları da e, idam edilecek. Kılıçla kafaları kesilecek olan Çünkü küçük çocukları filan da sorar. E. Bir de e, Gazze'yi de sorar belki. Tabii. Tabii. Gazze'de de çünkü Gazze şeridinde e, son derece ağır bir e, durum var. Sistik, fibriyo denen hastalıktan e, ıstırap içinde bulunan çocukları Gazze'li çocukları elektrik kesintilerinden dolayı artık yani hiçbir makine çalıştırılamadığı için Gazze şehri öldürülüyor. 2 milyon insan yani yaşanmaz olduğunu söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü 2012'de iki yaşanmaz hale geleceğini 2020'de yaşanmaz olacak demişti. Ama şimdiden olduğu beklenenin çok ötesinde bir yere geçtiği görülüyor. Gazze'ye de ilgili belki bir iki cümle daha sonra söylemek durumda kalabiliriz. Şöyle bir durum var mesela Star Gazetesi'nden aktarırsak eğer o da onlar da Anadolu Ajansı'ndan almışlar e, bu konuyla alakalı yazıyorlar ama konu Gazze değil. Gazze'den daha ziyade e, Mescid-i Aksa Müslüman ve Hristiyan din adamları işgal altındaki Batı şeriataki Ramallah kentinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihrallerini protesto etmek amacıyla ortak gösteri düzenlemişler. Bu konuyla alakalı Türkçe yazılmış ya da Türkçe'ye çevrilmiş olan birçok kaynaklı haber bulabilirsiniz ama ile alakalı pek bir şey yazmıyorlar. Neden bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir, Suudi Arabistan'ın bu Suudi Arabistan'a da bu sorulmuyor. Gazze'de de tamamen çöküş halinde olduğunu söylüyorlar. Çok ilginç bir şey var. E, mülakat var demokrasi navda. Yani insanın e, yüreğinin dayanması bile zor anlatıyorlar. Bir Raci Surani var. Ödüllü bir insan hakları savunucusu ve Filistin insan hakları Gazze'deki insan hakları merkezinin başı bir de bu konudaki kitap yazmış olan Tarık Bakoni var. O ikisiyle konuşuyorlar. Fakat şey diyor yani bu mesele e, diyorlar bir Tamamen siyasi bir meseledir. Orta çağa döndürmeye çalışıyorlar. İsrailliler özellikle bu sözünü de vermişlerdi. Söndürecekler bütün hayatları diyor. Üç ayrı büyük taarruz yaptılar. Binlerce sivil öldü zaten. Ama yeniden yapılmasını, inşasını da engelliyorlar. Şu andaki durum %65'i ücret alamıyor. Gazze'de yaşayan insanların herhangi bir işte çalışamıyor. Yüzde doksanı şeyin altında, yoksulluk hattının altında. Bir toplumun, iki milyon insanın yüzde doksanı, bir milyon 800 bin kişi final ediyor değil mi? Yüzde seksen de tamamen Birleşmiş Milletler şey yardımına, mültecilerin yardımına muhtaç dünya gıda programına. Yani sonuç olarak Gazze hayvan çiftliğini, Gazze hayvan çiftliğini yapıyoruz. Biz de bir iki uluslararası toplumdan da birkaç şey atılıyor böyle önümüze kemik filan. Uluslararası Kızıl Komitesi Gazze Müdürü konuşmuş. Anadolu Ajansı'nın haberi burada. Defurne, güzel bir tasvir yapmış. Daha doğrusu neyin ne olduğunu gözünüzün önüne getirebilecek bir tasvir yapmış. Gazze yavaşça batan bir gemi gibi. Sular gemidekilerin neredeyse boğazına kadar ulaştı. Geminin her tarafı suya batmadan önce şu an için nefes alabiliyorlar demiş ve iş işten geçmeden önce çalışmasını izlemiş. Gazze sakinleri insanoğlunu zedeleyen şartlar altında yaşıyorlar. Burada gözlerinin nereye çevirirseniz çevirin acı içinde kalan insanları görürsünüz demiş. Kimle kimle konuşursanız konuşun bu kadarını daha önce hiç görmediklerini söyleyecekler. Evet ya akıl almaz. Yani şeyin söylediğine bir, daha önce görmüş bir şey değil. dakika bu. için dönecek olursak Raci Surani'nin demokrasi navda dün yayınlandı diyor ki e, yani deniz kenarı ama e, bütün deniz bitmiş durumda diyor çünkü şeyleri e, kanalizasyonu çalıştıracak elektrik olmadığı için elektrik vermiyorlar özellikle de yalnız İsrail değil tabi Batı Şeria'daki e, Filistin yönetimi de onları cezalandırıyor ve bütün şehir kirlenmiş durumda su içilemez durumda yarının için hiçbir beklentisi kalmamış insanlar 11 yıldır böyle 2 milyon insan ve en önemlisi elektrik tabi 6-7 saatti şimdi sadece 2 saat ve bütün hayat üzerinde düşünebiliyor musunuz diyor yani tıbbi bakım diyalizde olanlar kalp hastaları şey mesela et ...korunamıyor... ...bulunabilen etler de korunamıyor... ...çürüyor, kurtlanıyor filan... ...ve artık... Bu, ...bu bir tamamen... ...siyasi bir... E, ...meseledir... E, ...yani ev kadınlarının... ...yaptıkları çamaşır da yıkanamıyor... ...diyor... ...buzdolapları da çalışmıyor... E, ...tek istediğimiz şey... ...hukukun üstünlüğü demiş... ...fakat buradan senin de geçenlerde söylediğim bir başka vesileyle söylediğim bir sonuca o da varmış. Buradan ancak ışit çıkar diyor. Bunun sonucunda. Çünkü tamamen bu insanlığa karşı, bir savaş suçu da değil diyor. İnsanlığa karşı bir suç ve siyasi bir sorun. Ve sadece biz değil, din meselesi filan da değil. İsrail mesela insan hakları, kuruluşları bıtselen başta olmak üzere bakın ne dediklerini göreceksiniz diyor. İsrailliler de söylüyorlar. Tamamen Trump'da ve bütün dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'da e, öldürme ruhsatı veriyor. Sonuç Raci Surani diyor ki peki ne yapacaksınız son soru olarak diyor. Amy Goodman son soruyu sorayım. Ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? Hakkımız yok teslim olmaya. Ve onun için de olmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz adil Hak, hakkaniyetli ve doğru bir davanın peşindeyiz. E, ahlaki üstünlüğümüzü sonuna kadar bu vahşi e, haydut işgaline karşı sürdüreceğiz diyorlar. Yani meseleyi tamamen şey olarak görmemiz lazım demiş Tarık Bakoni'de. E, bir siyasi sorun olarak, bir insanlık sorunu değil. Yani Filistin'in kendi bağımsızlığına Kavuşmak için işgal altındaki bir şeye kavuşması, mücadelesi olarak görmek lazım diye devam ediyor. Yani dünyanın durumu bu şekilde. Ee, bir de şeyden bahsederek ilk yarım saati biraz aşarak kapatalım. Ee, gel Beklenen rakamlar geldi. Ee, Haziran ayının sonuçları 2017 Haziran'ı gelmiş geçmiş, üçüncü en sıcak ay olmuş. Ve bunun anlamı da şu, soğutan El Niño gibi sıcaklığı artıran şeyler de yoktu. Tam tersine La Niña akıntısı olmasına rağmen hava ve su akıntısı böyle. Dolayısıyla da iklim kayıtlarına 2017'de 2015 ve 2016'dan sonra en sıcak üç yıl rekorunu kıracağı çok muhtemelen. O zaman da iki derecede tutulamayacak deniyor. İki derece sıcaklığı ve bu böyle gidecek. Hem NOAA, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi'nin hem de NASA'nın uzay ve havacılık araştırmalarının aynı sonuca varmışlar. Ve yani bunun bu rekor seviyelerin olmasının ihtimali bir milyondan Doğal olarak olması ihtimali bir milyonda birden azmış, dolayısıyla tamamen şey ve tutulamayacak diyorlar şeyler. Bir buçuk derecelik şeyin altında ve cehennem yakınlaşıyor. İklim hassasiyetinin hesaplarının en alt tarafında olduğu söyleniyor. Zaten şeyde gelmiş geçmiş en önemli iklim bilimcilerden biri olan ...James Hanson'da... ...yeni bir araştırma yayınlamış... ...arkadaşlarıyla beraber dün... ...yayınlandı... ...o da işler... ...çok kötü gidiyor... ...anlamına gelen... ...galiz bir dil kullanmış... ...onu tekrarlamayayım şimdi... İşler sarpa sardı... ...diyerek yetinelim... ...çamura battı ya da... ...çamura battı, çamura sardı... ...işin çamuru çıktı diyorlar... ...yani... Earth System Dynamics diye de e, hakemli bir dergide e, Avrupa e, Jeofizik, Jeobilimler Derneği'nin yayınında çıkmış. Neyse ama e, bir de dünyanın poli, plastik gezegen olma yolunda da ilerlediği açıklanmış. Amerikalı bilim insanları şimdiye kadar üretilen plastik miktarını 8,3 milyar ton olarak hesaplamış. Sadece 65 yıl önce üretilmiş bir malzeme dünyaya hakim oldu. 1 milyar fil ağırlığında deniyor. Ama neyse ki çok iyi bir haberimle bitireceğiz. Yeni Los Angeles'ta yeni bir şirket e, kurulmuş ve çok yaratıcı çözümlere adım atmış. Mars'ta, Melih'te Yiyecek yetiştirme yollarını Hı. araştırıyorlarmış. Hı. Ama Avustralya'dan da son haberi söyleyeyim, aborijinler tahmin edilenden 25 bin yıl önce daha gitmiş oraya. Müthiş mi aletler yapıp 80 bin yıla kadar geri gidiyor ve onları yer aldı <gülüyor> Avustralya'da üzerlerinde tepindikleri yoksul bir halk olarak görmemek lazım. Bütün medeniyeti taşıyan Son derece ilginç aletler bulunmuş. Hiç görülmemiş yaratıcılıkta. ilk dünyanın ilk taş kesme, balta filan aletlerini yaptıkları böylece bulunmuş. Hı. Ama onlar hepsi zaten okuması, yazması yok artık. Köle okuma... Gendo'la içki içinde <gülüyor> yüzüyorlar. Hepsi. Yüzüyorlar. Evet. Gitmedim ama giden arkadaşlar söylüyor. Böyle kapatalım şimdilik. Açık gazete. Mm ¶¶ -hmm. Carlos Santana, Carlos Augusto Santana Alves 1947'de bugün doğmuştu Meksikalı. Meksika doğumlu Amerika'nın Grammy ödüllü rock müzisyeni, gitaristi. Aynı zamanda pek çok orkestrası da var, grubu da var. Ve 1960'ların sonlarına doğru gün kazanmıştı kendi grubuyla Santana adını taşıyan grubuyla böyle rock salsa ve jazz füzyon yapan karışım yapan çok ilginç hem de melodik blues temelli bir gitar da çalıyor ama timbal ve kongalar gibi de Latin vurmalılar da içinde. çok ilginç yaratıcı biri ve e, 19 90'lardan itibaren sonlarından itibaren bir daha çok ün kazanmıştı. Rolling Stone dergisi de Santana'yı gelmiş geçmiş en büyük yüz gitarist listesinde 15. sıraya yerleştirmişti 2003 yılında. Bu şarkıda da dinlediğimiz şarkıda Peace on Earth, Mother Earth Third Stone from the Sun adını taşıyordu. Yani yeryüzünde barış ve toprak ana güneşten bakıldığında üçüncü taş diye çevrilebilir. Sözlerinde de kısaca özetleyebilirsek çevirebilirsek şöyle diyor ya, hey herkes bir el atsanız iyi olacak çünkü yarın yok. Eğer şimdi bir tavır kaldır başımızı kaldırmazsak yarın olmayacak. Geleceği görüyorum. Elimizin altından kayıp gidiyor. O yüzden de daha iyi bir yol tutmamızın gerektiğini iyice biliyorum diyor Santana grubu. Annemi tanıyorsun diyor. Ee, senin de annen diyor. Yani şu var ya şu gezegen seni de doğurdu beni de anlayacaksın sanıyorum beni diyor. Yani yapalım şunu ve Toprak Anayı kurtaralım derken sen de anlayacaksın diyor. Şarkı da böyle. Saat 8.44 açık dedi. Mars'ta şeyden vazgeçiyorum. Onu vermeyelim şimdi. Sürekli yapıyorlar onu. Daha henüz insan gönderemediler. Ufak bir araçtan başka. Fantezilerinde hala yiyecek yetiştirme var Mars'ta. Evet çünkü... Plastik şey... yetiştirsinler. Evet. Ya da bir kısmı aldıkları plastiği Mars'a götürsünler. De i̇şte Mars'ı kirletelim. 8.3 milyar ton olarak hesaplanmış tekrar evet. etmek gerekirse Amerika'da bilim insanları e tarafından yapılan hesaplama bu. Denizdeki canlıların sayısını, balıkların, yengeçlerin ve diğer denizsel yengoslarının finan sayısını çok artacak, milyelerim finan aşacak. 25 bin Empire State binası ağırlandaymış. Ya da bir, bir milyar fil. Evet. İçinden siz seçin hangisini istiyorsanız. 300 milyon metre yani. Ee, gündelik hayatta yaptığımız şeylerle belki bunun önüne geçebiliriz. Belki iklim değişikliği ile alakalı olarak yapılan şeylerde olmayabilir ama gündelik hayatta yaptığımız, tükettiğimiz şeylerle biraz daha bilinçli hale getirirsek e, hiç değilse bir farklılık yaratabileceğimizi düşünüyorum bu konuda ben. Martin Lukac'in son derece ilginç bir yazısı var, ee, şeyde çıktı, Guardian'da çıktı. Neoliberalizm bizi aldattı. Iklim değişikliğini biz birey olarak çözümler getiririz yaparız diye. Yani şirket reklamları okuldaki kitaplarda ve işte belli başlı bir takım çevre kuruluşlarının kampanyalarında da özellikle batıda yani sanki bunlarla kurtaracakmışız. Dünyanın en doğal şeymiş gibi geliyor. Bundan büyük yalan olamaz diyor. Çok ilginç bir şey. Yani tümüyle bir devinci dönüşümü yarattık yaratık Olamaz diyor. Fakat umut verici olan şey şu diyor. Bir de üstelik senin yüzünden oldu de, diyorlar diyor. Sen yaptın, kirlettin filan. E, halbuki bütünüyle zenginlerin lehine çalışan bir sistemden bahsediyor. Bütününü okumak lazım. Neoliberalizm bizi aldattı ve bireysel iklim değişikliğini bireysel yollarla mücadele edip önleyebiliriz diye Martin Lukaç imzalı 17 Temmuz. Guardian yazısında sonunda diyor ki yalnız ilginç bir dönüşüm oldu. Sadece e, e, kitle hareketleriyle değiştirebiliriz iklim krizinin şeyini başkaldırır. Önce bütün bu neoliberalizmin bize e, yarattığı zihni kelepçeyi kırmaktan geçiyor. Yani bireysel olarak düşünmekten vazgeçelim ve ancak topluluklar olarak birlikte hareket edersek ve başkaldırırsak olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla tabii ki havuç yetiştirelim, bisikletimize de binelim. Daha mutlu ve daha sağlıklı oluruz. Ama artık ne kadar yeşil yaşıyoruz değil ve onu bırakıp şirket iktidarına karşı erken açarak yani mücadele bayrağını açarak bu işi halledebiliriz. Yani bu proje, neoliberalizm projesi e, Thatcher'la Reagan birlikte yaptılar 70'lerin. Sadece 40 yıl içinde, 45 yıl içinde oldu diyor. İki temel hedefi vardı. Bir tanesi A e, hesabı sorulamayan özel kudretin önüne getirilebilecek herhangi bir seti kaldırmaya çalıştılar. Bırakalım zenginler istediklerini yapsınlar, dünyayı yönetsinler. B de bunlara herhangi bir demokratik şekilde karşı çıkanlara da o bariyeri onlara koyalım dediler ve bu böyle geldik sonuçta diyor. İlginç bir yazı. Şimdi onu da bir kenara bırakıp bu Birleşmiş Milletler'de işin içinde e, Türkiye'deki insan haklarına yapılan büyük taarruzu nasıl karşılandığını dünyada ele almaya çalışalım. Kabine değişikliği de oldu ona da bakarız ama öncelikle bu insan hakları meselesini şey yapalım. Türkiye'den bahsediyoruz yani tutuklamalar insan hakları mücadelesini engelleme girişimidir demişler. Türkiye'nin içinden bir gün haberi İHAD, İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı büyük tepki gösteriyorlar insan hakları savuncuların tutuklanmasına. Yeni tutuklamalar var çünkü daha doğrusu yeni gözaltılar var. Evet. İnsan Hakları Derneği Türkiye İnsan Hakları Vakfı İnsan Hakları Savunucularını tutuklamasına tepki gösterdi. Haberinin sebebi e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor Necdet İpek yüzünde aralarında olduğu sekiz kişinin Diyarbakır'da gözaltına alınması haberiydi. Ve bunun üzerine de ekledikleri işte daha önce Büyükada'daki insan hakları savunucularının gözaltına alınıp tutuklanmaları haberi üzerine yapılmış bir açıklama bu. Evet. içte ve dışta büyük bir Tepkinin yükselmekte olduğu net olarak gözle görülür bir şekilde ortada. Yeni gözaltıları arasında eski tabip odası başkanları Doktor Şemsetten Koç, Doktor Selçuk Mızraklı ile Sağlık Emekçileri Sendikası Şubesi eski başkanı Hülya Al-Ökmen, Doktor Cengiz Günay ve öğretmen Sadrettin Kaya varmış. Aynı zamanda Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı makam şoförü Fırat Tursun'da gözaltına alınanlar arasındaymış. Kamşoförü mü? Evet. Hmm, hmm. Şey de var yani Türkiye'nin e, son gündemindeki son günlerdeki gündemindeki en önemli haber bu tabi insan hakları savunucularının o, olağanüstü keyfi olduğu anlaşılan bir şekilde gözaltına alınması tutuklanması. Ve devam etmesi. Bir de tabii açlık grevlerinin 133. gününe girmiş olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça. Ee, onları ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi heyetinden Şenal Sarıhan da her gün sağlıklarında bir adım daha gerileme var diyor. Göz göre göre. Yani e, Gülmen'in kovuş arkadaşı Gülbeyaz Karaer'de açlık grevine başlamış. Ve e, vahim bir yani vahim ötesi bir durum var aslında ee, bu Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu e, da e, Cumhuriyet davası ile ilgili rapor hazırlamış ve Cumhuriyet gazetesi yazar yönetici ve avukatlarının da tutuklularının keyfi olduğunu açıklamış. ...çalışma grubu derhal serbest bırakılması çağrısı yapmış. Bu da başka bir şey. Birleşmiş Milletler Çalışma Grubu'nun açıklamalarını değerlendiren... ...eski Ahim Yargıcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Rıza Türmen de... ...ülkedeki hukuksuz ve keyfi yargılamaları bütün dünyanın gördüğünü söylemiş. Cumhuriyet iddianamesini okuyan herkes... ...insanların yazdıkları yazılar nedeniyle yargılandığını görebilir demiş... Baş, yani rapor, Cumhuriyeti e Alternatif Nobel olarak bilinen, ödülü veren İsveç merkezli Doğru Yaşam Vakfı'nın, The Right Livelihood Award'un yaptığı başvuru üzerine hazırlanmış. Yani darbecilerin kökünü kazımakla basına yönelik baskı arasında makul bir bağ, doğaya, insan doğasına uygun ve makul bir bağ bulunmadığı belirtilmiş. Birleşmiş Milletler kadın grubundan da ciddi bir şey var. Büyükada'da gözaltına alınan ve tutuklanan hak savunucuları için açıklama yayınlamış Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UN Women adını taşıyor. Onun icra direktörü Pumzile Lambo Nkuka tutuklanan kadın hakları ve insan hakları savunucularının derhal acilen serbest bırakılması için Türkiye hükümetine çağrıda bulunmuş böyle bir e, durum da var. Arkasından büyük ada tutuklamalarının iktidar ve medyasının planlı operasyonu olduğunu söyleyen e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkul'un açıklamaları var. E, altısı tutuklandı. Dördü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama yurt dışına çıkmalarına izin yok. E, suçlama e, şu Tanrıklu yaptığı açıklamada şunu söylüyor 10 insan hakları savunucusu hakkında silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla yani Türk terörle mücadele kanunun 314. maddesinin 2. fıkrasına dayanarak fakat tutuklama gerekçesinde gösterilebilen değil tek bir silah örgüt bile yok ortada yani silahlı terör örgütü diyorlar ama ...ne silah var, ne örgüt var. Üç örgüt saymışlardı dün. Sayıyorlardı daha. Ama dönükü. tutuklama gerekçesinde yok diyor. Hmm. Ee, Sezgin Tarıklı da malum. Tecrübeli bir hukukçu, avukat. Yıllarca Diyarbakır Barosu Başkanlığında yapmıştı. Bu kişiler sadece insan haklarını savunan ve yasal olarak kurulmuş... ...faaliyet gösteren kurumların üyeleri... Üstelik birçok sivil toplum kuruluşunun yaptığı gibi devletin çeşitli organlarıyla beraber çalışmışlar ve çalışmaya devam ediyorlar diyor. O da ilginç yani. Aralarından bazılarını iktidar da çok yakından tanımaktadır. Çünkü insan hakları savunucuları bir zamanlar AKP üyeleri haksızlığa uğradığında onların da hakkını savunmuşlardı diyor. Ama Cumhurbaşkanı kendi Amnesty International Uluslararası Saat Örgütü'nün kendisini savundu hatırlatıldığı zaman savundular da ne oldu demişti. Gene Cezaevine ama burada sebep-sonuç ilişkisinde bir problem var, bir kopukluk var. Cezaevinden önlemek, önlemeye çalışmışlar ama herhalde hapiste yatırılmasının sebebi Cumhurbaşkanı o zamanlar başbakan mıydı? O bile değildi galiba. İyiyim. Yok İstanbul yani milletvekiliydi Belki de değildi ya yani hiçbir şey değildi Büyükşehir Belediye Başkanıydı belki Hatırlamıyorum ama Sebep sonuç ilişkisi öyle değil bunu Her durumda hapse gir, girip girmemesiyle Bir alakası yok mücadeleyi verdi mi Vermedi mi? Tamamen yani. karma karışık bir durum Burada ben anladığım ve analiz edebileceğim Bir noktada değil daha önceki konuşmasında ben Hansa değil Hatice'ye bakarım diyordu ama Burada görüldüğü üzere doğrudan Hatice'ye değil Netice'ye bakılıyor evet Yapılan açıklamada yani yaşamları boyunca sadece insan hakları savunuculuğu yapmış bu isimler diyor ee, Tanrı Kulu. Bu isimler hakkında hazırlanan savcılık iddianamesi tam bir hukuk garabetidir. Yani bir tuhaflıktır. Zorlama suçlamalarla hiçbir delil sunmadan yapılan yargılamaya olsa olsa ne denir? Yargısız infaz denir diyor ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla iktidarın yaratmak istediği komplo teorilerinden bağımsız değildir demiş. darbe girişiminin yıl dönümünde insan hakları savunucularının açık bir toplantısını hedef seçerek onları ajanlıkla suçlamaksa iktidar ve medyası açısından planlara planlanarak yapılmış bir operasyondur. Gözda derinlik isteniyor. Hem 15 Temmuz'un yıl dönümü için siyasi malzeme üretilmiş, hem de ihlallerin doruk noktaya ulaştığı bir dönemde insan haklarını savunanlara gözdağı verilmek istenmiştir diyor. Bu da bir haber merkezinden aldığımız bir şeydi yanette. Hans demişken Alman insan hakları aktivisti de aynı zamanda bu tutuklananlar arasında Peter Stotner, Stödner, Steutner Türkiye'nin Berlin Büyükelçisinin Alman Dışişleri çağrılmasına neden olmuş. Almanya çağırmış konu hakkında bilgi almak için evet önemli gelişmeler var yani Barış Bloku'da basına ve kamuoyuna yayınladığı bir bildiride ülkemizdeki güvenlik ve adalet kurumları insan hakları ihlallerinde çağın ve aklın sınırlarını zorluyor diyor asılsız bir ihbar biliyor musun onu? yani yalan oldu gizli tanık yalan söylüyor demişler bilinmeyen bir örgüte yardımdan tutuklandı ya Adı verilmiyor örgütün. Silah da yok. Delil de yok. Hiçbir şey yok. Ee, Günal Kurşun altı hak savuncusundan haklarında ihbarda bulunan gizli tanık tırnak içinde. Kodlu çevirmenin olmamış konuşmaları gerçekmiş gibi aktardığını söylemiş. Yani uydurmuş. Tutuklamalara da tepki yağmaya devam ediyor. Yani senin dediğin gibi işte Almanya terörizm suçlamasını absürt diye niteleyip Türk Büyükelçisi'ni dış işlerine çağırırken İsveç Dışişleri Bakanlığı da tutuklanan Ali Garavi ile İran asılında İsveç vatandaşı Ali Garavi ile görüşmek istediklerini açıklamış. Sigmar Gabriel Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye'de tutuklanan insan hakları aktivistleriyle ile alakalı Perşembe gün yani bugün net bir yanıt verileceğini açıklamış. Öyle mi? Evet. Hmm. Ee, Berlin S sertleşiyor denemiş. Özdemir çok yumuşak demişti zaten Almanya Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir Deutsche Welle'ye verdiği bir söyleşidi Erdoğan yönetimini sert bir şekilde eleştiriyor ama aynı zamanda Angela Merkel'i de sert bir şekilde eleştiriyor çok yumuşak davrandığı için diyor. Süreklilik sağlayamazdı, sağlayamadı diyor. İyi başlamıştı diyor. Yani e, Merkel mülteci krizi olunca Türkiye'yi hatırladı diyor. Türkiye'ye ihtiyacı olunca tekrar hatırladı diyor. İki günde bir soluğu Türkiye'de aldı. Bu da doğal olarak Erdoğan'a Almanların bana ihtiyacı var. Alman başbakanı bana bağımlı. Ben dünyayı yönetiyorum. Her şeyi bana sormak zorundalar hissini verdi. Bence bu büyük bir hataydı diyor. Ayrıca e, NATO'da Türkiye'ye yanıt vermeli demiş. Yani bu Konya'daki mesele yüzünden. Evet o da önemli yani ee, göçmen meselesi bitti mi bu arada? Göçmen krizi. Bilmiyorum ne ne krizi? Göçmen krizi. Göçmen ne ya? Yani Suriye'deki iç savaştan başta olmak üzere kaçan insanların Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmesi de kriz deniliyordu ya. Evet. Normalde artık... bu insanların zaten sabit olmadığı, yüzyıllar boyunca sürekli göçlüğü göz ardı edilerek bunu kriz olarak nitelendirdikleri bir durum vardı ya. Ondan bahsediyorum. Yani 500 milyonluk Avrupa Birliği'ne 6 milyon kadar insanın gelmesi tehlikesinden bahsediyorsun. Evet. Bu kriz bundan, bundan doğuyor. Evet bilmiyorum. mülteci krizi bitti herhalde. Suriye'deki savaş da yavaş yavaş bitiyormuş gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki Esad rejimine sava karşı savaşan silahlı muhaliflere desteğini kesiyormuş, son veriyormuş. Kararda Suriye konusundaki Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ya yakınlaşmasının rol oynadığından bahsediliyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'deki e, haberlere bir tepki gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Suriye'deki askerlerinin ve üstlerini gösteren Anadolu Ajansı haberlerine tepki göstermiş. Pentagon, bilgilerin koalisyon güçlerini riske sokacağına dikkat çekmiş. İşte de Deutsche haberi. Evet yani ne bilirdi oradaki savaş. Bu haberlerden onu da görebiliriz Evet. Ya yani bitiyor dedim ama daha da kızgın ve şiddetli bir şekilde başka bir savaş başlayabilir. Aynı farklı taraflar, farklı gruplar tarafından. Bu arada İdlib'de çatışmalar başlamış, başlamış Muhalifler evet. arasında. Yeni yeni eşidlerden de bahsediyor. Gazze'de bile çıkabilir diyenler var. Yani bir insanı 200 kişiyi bir ufacık bir odaya doldurursanız orada her şey çıkabilir hastalıklarda başta olmak üzere 2 milyon insanı da e, su elektrik e, hiçbir şeysiz bırakırsan gene ne olacağı evet. bilinemez yani e, şey yani e, Erdoğan'a net bir mesaj verilmeli demiş e, Merkel belki de e, Merkel vermeli demiş yani Almanya Yeşil Partisi eş başkanı Cem Özdemir milletvekili e, fakat Frankfurter Allgemeine'de Türk hükümeti artık ölçü tanımıyor demiş. Almanların e, Almanya'nın önemli gazetelerinden. E, Ankara'nın elçisi biri Alman altı insan hakları aktivistinin tutuklanması nedeniyle dışlarına çağrıldı. Dışişleri Bakanı'nın tatilini yarıda kesip geri dönmesi ilk etapta dramatik görünüyor demiş. Sigmar Gabriel tatilini yarıda bırakmış. Ne? Tamam. Ya. Nerede yapıyormuş zaten? Temmuz Ağustos'ta, Türkiye gelmemişler değil mi? Türkiye'ye gelmemişti zannetmiyorum. Mısır'da bu aralar karışık. Mısır'da da turistlere bıçakla saldırılar gerçekleşiyor. Belki İspanya, İtalya diyeceğim. İtalya ile de araları bozuk. Almanya'nın İtalya'da en son göçmenlere vatandaşlık vereceğini, oturma izni verip Avrupa'ya salacağını, tırnak içinde salacağını söylüyordu. İspanya'ya belki gidebilir. İspanya'da bu aralar bir ses sızısı daha yok gibi duruyor. Evet. sel suları dışında en son Madrid'i büyük bir sel suları götürmüştü ama zaten Madrid'de değil Barcelona'ya gider oraya gideceksiniz ya da, turistik amaçlı Kanarya'da gibi <gülüyor> en zengin insanların oldukları bölgeler Avrupa'nın zengin çocuklarının Instagram fotoğraflarından biliyorum gideriz gidelim cep telefonunuz yok nasıl çekeceksiniz fotoğraf oralara gidince alırım canım Daha iyi o zaman ee... Bu arada Türkiye'nin bir dün de birazcık konuşmaya başladığımız Cengiz Aktar'la da ele aldığımız Türkiye'nin her tarafta ciddi şekilde problematik o durumda olması yani yalnız ülkeler değil işte Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu. Ama aynı zamanda bütün sivil toplum örgütleri bir de ülkeler var. Mesela Almanya'yı söyledik. Suudi Arabistan'dan gelmiş. Ona ne diyorsun? İnsan Hakları Komisyonu üyesi olan Suudi Arabistan'dan mı gelmiş? Evet. evet. Türkiye'yi Katar'daki askeri varlığı konusunda uyarmış. Ama nazik bir dille. Evet. Hı. Arap Kardeşimiz falan demiş. Türk kardeşlerimizin Arap dünyasına sızma dönemi çoktan sona ermiştir demiş. Yani yok artık Türk askeri güçlerini bulundurmaya teşvik etmekle de Birleşik Arap Emirlikleri'ni de suçlamış. Bu böyle. Oradan Suudi Arabistan'dan bir de Amerika'dan çok önemli, bana çok önemli göründü yani. Pentagon'dan bir şey Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı. Pentagon sözcüsü Eric Pehon ne demiş? Ne demiş? Anadolu Ajansı'nın haberine tepki göstermiş. ...ve güvenlik nedeniyle Suriye'de IŞİD'in bozguna uğratılma operasyonunu yürüten koalisyon güçlerinin bulunduğu yerleri açıklamıyoruz. Hı hı. Hassas askeri bilginin yayınlanması Anadolu şans yapmış. Harita yayınlanmış herhalde. Evet evet bu Doceve'den okuduğum haberde. Hı. E, koalisyon güçlerini gereksiz yere riske attı. IŞİD'e karşı devam eden operasyonu bozabilir... Ve NATO üyesi ülkenin yetkililerin bu tür bilgiyi yayarak kasıtlı olarak güçlerimizi risk altına atmasından büyük endişe duyuyoruz demiş. Evet. Amerika çok ciddi değil mi? Evet gayet ciddi. Ee, neyse iyi haberi vereyim mi? En sonunda bu iklim daha doğrusu İstanbul başüstü olmak üzere yaşanan bu sel felaketini iklim değişikliğine bağlayan bir haber çıktı. Oo, çok şükür. Çekti Rabia çıkarmış Rabia Yılmaz bizim de dostumuz radyodan. İstanbul'da yağmurun ortaya çıkardığı altyapı felaketinin ortadığı şehir ve bölge planlama bölümünden doçant doktor Osman Balaban'la değerlendirmişler. Doçant doktor Balaban 8 yıl önce de benzer felaketler yaşandı ama gerekli dersler çıkarılmadı demiş. Hem altyapıdan hem de aynı zamanda iklim değişikliğinden ötürü ortaya çıkan problemlere dikkat çekmiş. Genel olarak bu ve bu konuya yaklaşımlı bir ayda yağın yağış çok ani bir biçimde gerçekleşti gibi bir takım bahanelerle bahanelere kaçmanın hiçbir gerçekçi yanı olmadığını söylemiş. Anlamında olmadığını söylemiş yani bu bir realite bu çağımızın özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunuyla karakterize olmuş çağımızın gerçekliği bundan kaçma şansımız yok ancak ve ancak buna uyum gösterme bununla yaşayabilecek kapasiteye sahip olma şansımız var demiş karşı çıkma şansını da zaten söylerdi. Biraz daha siz konuşursanız istiyorsanız Rabia'ya söyleyelim. Alalım kontak bilgilerini. Bir siz konuşun Davet edelim bunu sadece uyumlu değil, aynı zamanda karşı çıkmayla da gerçekleşeceğiz. Ve başka türlü de olamayacağını. Bir evet. şeyi de gönderelim. Martin'in yazısını da. Tamam. Ee, şeyden. Ama çıkmış yani. Bir gün gazetesinden okudum. Evet. Ama yani 2017'de kesin olarak artık yüzde %99 en sıcak yıl rekorunu gene kıracakmış. Geçen de öyleydi. Evet, belki senedi Ondan önceki senede. Evet. 2015'ten başlıyor galiba. Yok. 2015, evet, 2015. 2014 sıcak değil miydi? Değildi ama sıcaktı ama bu gelmiş geçmiş en sıcak iki yıl 2015 ve 2016 oldu. Şimdi 2017 olacak. Ama biz Mars'ta aramadan önce Martin bukaçya kulak verelim. Rabia'ya da söyleyelim. Evet şimdi bir ara verelim. 9.30-10 arasında da şeyle ele alırız. Yeni kabine değişiklikleri ve diğer konuları. Açık Gazete Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet bir kere yani son derece çalkantılı günlerden geçtiğimiz konusunda herhangi bir tedbimiz yok. Yani bir tek şey iyi gibi görünüyor borsa rekor üstüne ne rekor kırıyor İstanbul evet. kıymetler borsası bu iyi herhalde. Yani borsa biliyorsun son derece kısa şeydir miyopik bir yatırım alanıdır. Kısa dönemde spekülatif şeylerle, bunu kötü anlamda kullanmıyorum. Yani giripmek çıkmak şeklinde oynayan yatırımcılar kısa dönemde şey görüyorlar, yükseleceğini. Çünkü bir büyüme, ekonomide bir canlanma var. Birazdan işsizliği tartışacağız herhalde. Evet, aslında konumuzu. Daha etraflı şey bilirim, rakam verebilirim. Bir şeyde de 2019'a kadar seçimlere kadar da bu kısa vadeli yatırımcı açısından özellikle kur riski gözükmüyor. Kur riski gözükmediği için de rahatlıkla doları getirip Türk lirasına çevirip borsaya yatırıp tabii içeridekiler için de öyle bir talep oluştu. O bakımdan bu tabii uzun vadede de Türkiye ekonomisinin borsa... ...iyiye gideceğine dair bir şey değildir... ...gösterge değildir... ...onun için ben borsa tartışmayı da sevmiyorum... ...doğrusu... ...yani... ...bir süre sonra... ...bu tekrar geri döner... ...şeyler çıkmaya başlar... ...çünkü yapısallarda... ...temellerinde... ...ekonominin öyle çok ciddi bir... ...iyileşme... ...özellikle verimlilik kaynaklığı yok şimdilik... Evet. Yani olağanüstü çalkantıların olduğu özellikle hak, hukuk ve adalet konusunda büyük problemlerin olduğu bir ülkede borsa gayet iyi gidiyor. Onu sadece <gülüyor> şey yapmak <gülüyor> istedim. Keyfi KK yani. Evet. Seyfettin Bey sadece Türkiye'de mi borsaya iyi gidiyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin FED kararıyla alakalı bir durum söz konusu mudur bu durumla alakalı? Yani FED kararı... Geçti zaten bir şey önemli dediğim gibi burada kur kura döviz kurunun nasıl bir seyir izleyeceğine dair kısa dönemde bakış önemli. Onun etkisi de şu anda şey açısından yok çünkü para politikasında faiz politikasında Cumhurbaşkanımız memnun olmasa da çok ciddi bir sıkılaştırmaya gidildi. Yani Merkez Bankası aslında yapması gerekeni yaptı. Yani şimdi rakamları tekrarlamayayım ama %12'ye yakın Merkez Bankası'nın fonlama faizi hmm. Ayrıntılara girmeyelim Bu olağanüstü yüksek Bunu daha önce de bu programda konuşmuştuk Bu çok değil yani sonuçta Ekim ayında kaç 8-9 ay önce %8'in altındaydı %7.7 Şimdi Bu bir fikir veriyor herhalde sıkılaştırma konusunda e, tabii bu Beklendiği gibi Merkez Bankası Neden yapar bunu i̇şte, bir Talep şeyine aşırı talebi Kısmak için ve enflasyonu Acel çekmek için yapar Enflasyona dönmeyelim Malum hala çok yüksek Biraz bir inme oldu Ama yüzde 12'ye yakın bir Enflasyon söz konusu e, Orada ne beklerdi İşte kredi şeyleri de Artsın Mevduat faizleri yükselsin, kredi faizleri artsın, nitekim bu oldu. Fakat bu da çok rahatsız etti hükümeti biliyorsunuz bakanlar. Ardarda arda demeşler verdiler, bankalara <gülüyor> şeyler, <gülüyor> tehditler yapıldı. Ayağınızı denk alın yoksa biz müdahale ederiz dendi. Çünkü mevduat faizleri işte söylentiye göre müthiş bir rekabet ortamında mudi kapma, şeyinde, atmosferinde %13-14'lere çıktı. %17'de duydum ama ben sanmıyorum bu kadar yükselmiş <gülüyor> olacağını. Neyse yani sonuçta çok ciddi bir faiz yükselmesi oldu. Onun için kur ıı, istikrarlı küsurlarda. E bu durumda tipik sıcak para için ıı, çok cazip bir ortamdır. Yani size, dolarınız varsa Türk lirasına çevirip Böyle yüksek bir getiri sağladıktan sonra tekrar dolara çevirip öyle Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde, Amerika'da alamayacağınız, yapamayacağınız kazançları elde edersiniz. Kısa günün kârları. Evet, evet rakamlardan daha doğrusu şirketlerden de bahsedeyim. En değerli şirket kimler olmuş belki ilginizi çeker. Geçen yılın sonunda 616 milyar olan borsadaki şirketlerin piyasa değeri 30 Haziran 2017 kapanışı itibariyle 779 milyar, dolara, milyar liraya yükselmiş. Listede zirveye garanti bankası alırken bir banka yatırımcılar, yatırımcısına %75 kazanç sağlayan Aselsan, yani açılımı Oo. Askeri Elektronik Sanayi 1975 yılında kurulmuştu. Piyasa değerinde 21.9 milyar ulaşarak değer artışı şampiyonu olmuş. Yani savunma sanayi. Savunma e... sanayi tam gaz gidiyor. Evet, tam çünkü gaz gidiyor. E, savunma harcamalarına para bulunuyor. E, bu arada tabii e, konumuz dışında biraz ama şeyi de ekleyelim belki birazdan tekrar değiniriz bütçede e, bozulma emareleri bekleniyordu zaten hafif hafif görülüyordu işte son e, açıklanan e, rakamlar nisan e, şeyi e, nisan diyorum haziran rakamları e, bir bozulmayı daha net ortaya koydu geçen yılda karşılaştırıldığında e, ciddi bir bozulma var maliye bakanı bunun e, işte verilen Teşvikler nedeniyle biliyorsunuz vergi hafları getirildi, i̇şte, te istihdam teşvikleri, KDV teşvikleri vesaire yapıldı. E, Bu da zaten e, talep artışında özellikle tüketim artışında bir şey yaratıyor, e, sonuç yaratıyor ama bunun tabi bir bedeli var. E, çok e, tek aslında çıpa kalmıştı e, bütçe düşük bütçe açığı. O, o bozulmaya başladı. Bunlar tabii hemen kendisine etki, etkilerini hemen göstermezler ama zaman içinde böyle gidildiği takdirde çünkü kamu harcamalarında çok ciddi real artışlar var son iki yıldır. Bunun için de tabii savunma sanayi de var. Evet. Yani savunma harcamaları da var. Ama %72 kazanç deniliyor. Evet bu, ben yani söyleyince ben de öğrenmiş oldum. <gülüyor> evet. İşte, valla selsan işlesi alanlar zengin oldular. Savaşı bitmesini istemiyorlardır belki de. <gülüyor> Niye? Ya? Yani para kazanmak için değil mi? <gülüyor> Şakaydı soru. Peki e, iş, işsizliğe geçelim istersen. İşsizlikte yani, hafif bir düşüş görünüyor ama e, ayrıntısına bakıldığı zaman da kadın istihdamında bir büyük yükseliş evet. biraz konuşmuştuk. Biraz bunun analizini yapar mısın Seyfi? Tabii. E, yani çok... E, geçmiş şeyde programlarda tam da işsizliğin büyük bir hızla yükseldiği bir dönem yaşadık. O zaman da çok söz ettik. Kısaca hatırlatmakta belki yarar var. Geçen yılın Mayıs ayından itibaren istihdamda çünkü ekonomide de ciddi bir durgunluk ortaya çıkmıştı. İstihdamda büyük bir yavaşlama oldu. Ama buna karşılık iş gücü artışı aynı hızla devam ettiği için İşsizlikte çok ciddi bir sıçlama meydana gelmişti. Aşağı yukarı bu son işte Ocak ayına kadar 600 bin işsiz ilave edilmişti. Yani 3 milyonun altındaydı. 3 milyon 600 bine çıktı işsiz sayısı. Ben mevsim etkilerinden arındırılmış rakamları kullanıyorum çünkü onları kullanmak lazım yani doğrusu. O. Ee, işsizlik oranı da %14.1'e bir dışı işsizlik oranı yükselmişti. Ee, bu tabii çok çarpıcıydı. Bunun üzerine birçok e, şeyler oldu, gelişmeler oldu. Şubat ayında şu anda çok övündüğü hükümetin bir teşvik, istihdam teşviki yayınlandı. İşte yıl sonuna kadar dendi. Eğer ilave yaparsanız mevcut çalışanlarınıza o ilave çalışanların bütün tüm vergisini, sigorta primini biz ödeyeceğiz diye. Bu arada tabii dördüncü çeyrekten itibaren de o durgunluğun ardından bir canlanma ortaya çıkmıştı. O rakamları biliyoruz. Büyüme birinci çeyrekte de bu canlanma devam etti. Hatta yüzde beşe çıktı yıllık olarak büyüme oranı. E doğal olarak bunun tabii istihdama yansıması beklenirdi. Nitekim rakamlarda da görüyoruz. Son 4 aydır aslında iş gücü gene 4 aylık artışı 400 küsur bin, 500 bine yakın. Fakat istihdam artışı da 200 küsur binden 2 katına çıkmış durumda. Hatta 2 katını geçiyor 590 bin tarım dışı istihdamdaki artış. E bu da tabii işsizlik... Hem işsiz sayısını düşürdü ama ne kadar düşürdü 100 bin küsur düştü şu anda işte tam rakamı da isterse söyleyebilirim 3 milyon 492 bin yani 110 bin falan mı ediyor 3 milyon evet. 600 binden 110 binlik o şeyi tabii 600 binlik artış telafi edilmekten halen çok uzak onun bir kere altını çizmek lazım. İşsizlik oranı da tarım dışı 14.1'den 13.4'e indi son olarak bu pazartesi günü açıklanan Nisan dönemi e, istatistikleri itibarıyla. Şimdi burada tabii ilginç tartışılacak şeyler var. Hükümet diyor ki e, sözcüleri, bakanlar e, gördünüz mü istihdam teşviki e, çok işe yaradı. Hatta bir takım rakamlar da telaffuz ediliyor. Onlara da hayretle e, izliyorum 1 milyon istihdam yaratıldı Deniyor Ben de onu gördüm ve çok şaşırdım aslında Yani şimdi tabi Olacak iş değil bu rakam nereden çıkartılıyor Bilmiyorum işte Türkiye İstatistik Enstitüsü Her ay bu rakamları Yayınlıyor hane iş gücü Anketlerini yapıyor Şeyden ibaret yani Son 4 aydaki işsizliğin yani istihdamın artışa geçtiği Şeyin Sonucu istihdama etkisi ekonomik canlanmanın 590 bin tam rakamı söyleyeyim. Bu YİA'nın tarım dışı istihdam hane Alkışıcı anketinin istihdam sonucu. Son 4 ayda 590 bin. 1 milyon nereden çıkıyor? Anlaşılır gibi değil. Tabi ikinci tartışılması gereken nokta şu. Bu istihdam teşviki tamam hadi 1 milyon rakamı tamamen abartılı. Ama istihdam teşviki sayesinde mi bu 590 bin e, arttı da e, bunu söylüyorsunuz bakın ne kadar doğru bir iş yaptık diye. Çünkü ben bunu daha baştan çok eleştirdim. Programda da sözümü ettik. Hiç inandırıcı gelmedi. Yani teorik arka plana baktığımız zaman ekonominin işleyişine neden böyle bir teşvik, geçici kısa bir teşvik üstelik çalışanlara ilave edeceksiniz. Bunu hep şey olarak yorumladım. Zaten istihdamını arttıracak firmalara havadan para aktarılıyor sonuçta bizim cebimizde. Durup dururken vergisini devlet ödeyecek, primini devlet ödeyecek diye ihtiyacı olmayan bir istihdam artışına gitmez hiçbir firma. Çok belki marjda sınırda bazı firmalar hani evet bu cazip gibi duruyor zaten istihdamı arttırmayı düşünüyorduk hadi arttıralım diyen çok az sayıda bence bir etki olmuştur bu şeyin teşvikin etkisinin olduğunu söyleyebilmek için tabi ciddi bir ekonomik analiz lazım zamanın geçmesi lazım ve şunu çözmesi lazım yani şu soruya cevap vermesi lazım ya bu istihdam artışı ne kadar büyümenin sonucu Doğal bir artıştır ki söylediğim gibi yıllık büyüme oranı %5'e çıktı. İkinci çeyrekte de biz betam olarak işte tahminler yapmaya çalışıyoruz. Daha yüksek gelebilir yıllık artış. Şimdi dolayısıyla zaten artacaktı istihdam. Durup dururken sen bu istihdamı arttıranlara para veriyorsun. Böyle bir tuhaflık da var ve bu yeterince tartışılmıyor. Ama neyse. Geçelim, isterlerse teşvikin sayesinde olduğuna inansınlar. Tabii bunun şöyle bir şeyi de var aslında örtük e, olumsuz bir e, sonucu. Eğer bu teşvikten kaynaklanıyorsa sen yıl sonunda teşvik bitecek. Sonra ne yapacaksın? Uzatacak mısın? Ne hmm. uzatırsan o zaman bu sefer bütçede biraz önce de sözünü ettim. Bütçe açığı Artmakta olan açığı Devam ettirirsin Çünkü bu sonuçta bir yerden çıkıyor Hazineden çıkıyor, bütçeden çıkıyor Yani çok tutarlı bir gidişat değil Ama senin değindiğin gibi Bir de tartışılmayan bir tarafı var Biz iki aydır aşağı yukarı Ya da üç aydır Tvik yapmıyor bunu İstatistik Enstitüsü Kadın erkek istihdamını ve işte iş gücünü mevsim etkilerinden arındırma işlemini yapmıyor. Fakat bu tabii ilginç merak ediyor insan acaba kadın ve erkek istihdamı ve işsizliği nedir ne durumda diye biz bunu yapmaya başladık çünkü yeterince yeni seride bunu yapmaya müsait kadar gözden birikmişti takipte ettik ve sonunda uspeten bir istikrar ve tutarlılık gördüğümüz için yayınlamaya başladık bizim ekonomik görünüm betamın ekonomik görünüm notlarında aylık son durumu ben biraz daha yakından baktım pazartesi gününden sonra son rakamlara ilginç bir şey bir nokta dikkat çekiyor ve bu da tartışılmıyor aslında bu işsizlikteki düşüş son dört ayın dediğim gibi sınırlı bir düşüş ama bir düşüş var. Tamamen kadınlardan kaynaklanma. Evet, kadın inmiyor. istihdamı artışından. Bu, bu iyi öyle. bir haber tabii. Hatta biraz rakamlarla somutlaştırmaya çalışayım. Dinleyicileri için açık radyonun. yüzde Aralık ayında şeyin tepe noktası tarım dışı kadın işsizlik oranının tepe noktası yüzde yirmiydi. Tabii bu olağanüstü yüksek bir işsizlik oranı. Yani iyi haber derken kadınlar işsizlik açısından çok olumsuz bir konumdalar aslında. Evet. Yüzde evet. yirmiydi. Yüzde on dokuz nokta ikiye düşmüş. Şey oranı. Hatta işsiz bunun nedeni de bu oranın düşmesinin nedenini de şöyle özetleyebilirim. Şey iş gücü Aynen artmaya devam ediyor Kadın iş gücü Mesela Önceki 4 ayda yani Ağustos ile Aralık arasında 137 bin artmış Aralıkla Nisan işte son açıklanan Rakamlar gene 4 ay 136 bin artmış Yani orada çok istikrarlı bir artış var Bunun nedenleri de var Fakat önceki 4 ayda Ağustos Aralık'ta 47 bin sadece istihdam Artışı var dolayısıyla kadın işsiz sayısında ciddi bir artış meydana gelmişti. ya yani Genelde de zaten işsizlik artıyordu dönemde. Fakat bu son 4 ayda 164 bin yani 136 bin iş gücüne karşılık 164 bin istihdam artışı ve mutlak olarak kadın işsiz sayısı 28 bin düşmüş. E bu da tabii biraz önce söylediğim işsizlik oranındaki düşüşü sağlamış vaziyette yüzde 20'den yüzde e Peki teşvik hani bu teşvikler bu istihdam artışını sağlıyorsa ve işsizliği düşürüyorsa bunun erkeklerde de gözlemlenmesi gerekir değil mi? Bir başka tutarsızlık da burada ortaya çıkıyor. Evet. Özetle erkeklerdeki durum şu: 266 bin işgücü artışı. Ondan önceki dört ay 204 bin dediğim gibi bu rakamlar çok istikrarlı iş gücü artışları. E, fakat e, şey 69 bin e, önceki dört ayın e, istihdam artışı erkeklerde bu son dört ayın artışı ise 91 bin. Yani neredeyse hiçbir değişiklik yok. E tabi iş gücü 266 bin artar şeyde 91 bin artarsa istihdam sadece ne olur? İşsiz sayısına 176 bin eklenmiş erkeklerde ve nitekim işsizlik oranında da erkeklerin hiç düşüş yok. Son 4 ayda da daha ılımlı da olsa yükseliş devam ediyor. %12.2 ee, işsizlik oranı erkeklerde. Şimdi tabii kadınlar için belki iyi haber ama bu aynı zamanda işte biz iktisatçılar için de bir puzzle sonuçta yani çözümlenmesi gereken bir ilginç durum. Neden kadınlarda istihdam artıyor da hızlı bir şekilde ve işsizlik düşüyor da erkeklerde bu gözlemlenmiyor? Doğrusu bu soruya şimdilik tabii bir cevap yok. Evet erkek işsizliği oldukça ciddi bir şekilde yükselmeye devam ediyor kadın evet. istihdamında artış varken. Evet bir de tabii genç İşsizliği de çok az etkiledi bu istihdam. Hı. Aslında A onu şu Orada da hafif bir düşüş var ama hala %20'nin bir ayı üzerinde. Ee, dolayısıyla hani e hükümette tabii kendisi açısından haklı olarak diyor ki merak etmeyin. İşte büyük şeyler, önlemler aldık. Ekonomi canlı. Onun için işsizlik düşmeye başladı. Bunu %10'un da altına vermişti. birkaç aya kalmaz. ...indireceğiz diye... ...son derece iyimser bir... ...şey içinde, söylem içinde... ...ben buna katılmıyorum doğrusu. Bir şey sorayım... ...yani herkesin... ...işi gücü yerinde... ...vatandaşlarımız hayatına huzur içerisinde... ...devam ediyor demişti... başbakan Binali Yıldırım... Evet. ...kadro değişikliğinden hemen önce... ...baka Binali değişikliğinden... ...hükümet kadro değişikliğinden... Evet. Evet. ...yani... Demek ki sen buna tam yani böyle bir tabii ki görünüm yok dediğin <gülüyor> gibi e, büyüme e, meselesi tabii tartışmaya değer e, çünkü bu kadar yüksek e, büyümede yani böyle bir canlılık daha doğrusu o üçüncü şey çeyrekteki yani 15 Temmuz'un e, denk geldiği üçüncü çeyrekte ekonomi resmen küçüldü çeyrekten çeyreğe. Ve bu tabi istihdama da yansıdı. Bunu konuştuk defalarca. İşsizlikte de ciddi bir artış oldu. Sonra bu etki çabuk nispeten geçti. Ama yapısal sorunlar, yatırımların mesela düşüklüğü hala olduğu yerde duruyor. ihracat büyük şey kaybı, Türk lirasının değer kaybı. ihracatı tabi beklendiği gibi teşvik etti bir miktar ama esas ithalatı da sııcı bir layyla Dolayısıyla net ihracattan da bir katkı geldi ve bunların üzerine zaten süre gelen kamu harcamaları kamu tüketim devletin tüketim harcamalarındaki artış ama olağanüstü artışlar yüzde ona varan artışlar devam etti Şimdi bu onlar bir araya gelince işte tüketim dedi tabi bir canlanma görüldü işte KDV indirimleri şu bu falan. Ama şimdi bunların hepsi zorlama şeyler. Yani temelde ciddi bir güvenin geri gelmesi olsaydı hem da yabancı sermaye yatırımlarında tekrar bir yükselme görülürdü. Hem e, yerlerin yatırımlarında bir yatırım iştahı ortaya çıkardı. Rakamlar henüz bunu göstermiyor. Hala bir tereddüt var e, ve sonuçta bu teşviklerle ve dolayısıyla bütçeden yapılan ekstra harcamalarla ekonomiye bir canlanma ancak kısa dönemde sürdürülebilir. Çünkü uzun dönemde bunu devam ettirmeye kalktığın zaman bu sefer başka bir sorun yaratacaksın. Bütçe meselesi. Yani o kadar ki ilk bu yılın ilk Kaç ayı? Beş ayı mı? Altı ay mı? Şimdi, tam y hatırlamıyorum. Mayıs mı? Haziran mı açıklandı? Neyse çok önemli değil. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla geçen yıl şey dışı, faiz dışı fazla var. Ekonomide dolayısıyla hala çok ciddi bir mali disiplin söz konusuydu geçen yılın bu döneminde, ilk aylarında. Şimdi 26 milyara çıkmış durumda açık. Y ee, şimdi, tabii ki oldukça düşük olduğu için bu hani büyük bir panik yaratmaz, alarm vermez ama şunun da e, maliye bakanı başta olmak üzere herkes bilincinde ki bu böyle devam edemez. Devam ederse o zaman bu sefer işte bütün o sefer, yani borsayla başlamıştın. Hani borsaya tekrar dönecek olursak <gülüyor> bu sefer de paldır küldür borsanın aşağı indiğini görürüz. Dolayısıyla böyle bir e, dilemayla, ikilemle karşı karşıya Evet, yani Türkiye ekonomisi belirsizlikte devam ediyor peki bunu konuşmaya devam edeceğiz herhalde sürü... e, valla işte gelecek ay önümüzdeki aylarda da tabi izlemeye devam edeceğiz bu şeyli forse diyelim canlılık ne kadar devam edecek edecek mi ne, ne düzeyde edecek bunu ileride göreceğiz ama şeyleri, yani şöyle bitirelim istersen, hı hı. bu şey benim çok o, dikkatimi çekiyor uzun süredir. Önce büyük faiz para politikası ile ilgili çok ciddi e, bir e, risk ortaya çıkmıştı biliyorsun faizleri indirin baskısı. E, bu tekrar geri dönüyor gibi bu sefer bankalara, sen merkez bankası arttırabilir faizleri ama sen ne halt etmeyi, affedersin Faizleri arttırıyorsun mevduat faizlerini, kredi faizlerini denmeye başlandı. Evet hesabını ee, sorarız demiştim. Evet müdahale ederiz. Şimdi ben tabi bankaları savunmak için bunu söylemiyorum ama bu e, işte duşa açık bir piyasa ekonomisinde böyle çarklara çomak sokmaya kalktığın zaman bunun sonra faturası ağır olabilir. Yani topyekun belki farklı bir sistem strateji izlemek istiyorsan o başka. Ama öyle bir şey yok. Yani sen bir taraftan böyle bir sistemi benimsemişsin, bunu sürdürmek durumundasın. Ama aynı zamanda bu sistemin işleyişi senin sonuçlu, bazı işine gelmeyen sonuçları ortaya çıkardığı zaman da o zaman sisteme dışarıdan işte eski bizim 50 yıl, yarım yüzyıl yıl yaşadığımız komuta ekonomisini çağrıştıran müdahalelere kalkıştığın zaman da ortaya ciddi bir sistem tutarsızlığı çıkar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek ben teşekkür üzere. ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Açık kaplı. yaşını idrak eden Santana'dan gruptan dinliyoruz She's Not There bir Beatles şarkısı hiç kimse ben ondan bahsetmedi ne yalan söylediğini o kızın kaç kişinin de ağladığını e, söylemedi e, çok artık çok geç özür dilemek için üzüldüm demek için nasıl bilebilirdi lütfen onu bulmaya çalışmayın artık o kız 33 yok ortada diye ben size anlatayım nasıl, neye benziyordun, nasıl davranırdı, saçının rengi, sesini güzeldi, yumuşak, seyir, gözleri parlak ama yok artık, boş verin. Anlatmam daha iyi filan gibi yarı ironik bir şarkı. Onu da Santana'dan bu sefer de Beatles üzerinden çaldık. 70 yaşında ee, bugün oldukça önemli bir müzisyen ve dünyanın gelmiş etmiş en önemli gitaristlerinden biri saat 9.42 açık radyo, açık gazete evet önemli bir değişiklik de oldu mu bu kabine değişikliğine birazcık bakalım bir, daha doğrusu önce eski adalet bakanı değişiklikten önceki bildirilmeden önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından cevaplandırılması amacıyla Mitat Sancar'ın Mardin Milletvekili sorduğu bir şey var, sorular var ve insan hakları savunucuları göz altında bulundukları sürede iktidara yakın medya tarafından casusluk, isyana teşvik, örgüt üyeliği gibi ağır ithamlarla hedef gösterilmişlerdir. Bu çerçevede şu soruları soruyor. Bir, herhangi bir sabıkası olmayan ve işlerini geri istedikleri için yürüttükleri açlık grevinin 132. gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakçe ile ilgili belgelerin varlığının İdil Eser, Özlem Dalkıran ve Veli Acun'un tutuklanmalarına gerekçe gösterilmesi masumiyet karinesiyle bağdaşmaktadır mıdır diye soruyor. Yani hiçbir Nuriye Gülmen ve Semih Özakça nasıl girdiği işin içine savcılık tutuklama talep ettiği dilekçe de böyle söylemiş. Ya Masumiyet karinesi yani herkes suçu ispat edilene kadar masum kabul edilmektedir diyen en temel uluslararası evrensel <gülüyor> hukuk normu, hukuk kuralı <gülüyor> hatırlatmış Sancar. İkinci olarak Türkiye'de hukuk devletiyle bağdaşmayan ve orantılılık ilkesini aşan kolluk uygulaması karşısında biber gazı kullanılmanın ağır insan hakları ihlallerine neden olduğundan bahisle Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara temsilciliğine gaz ihracatını durdurun diye yazılan belgelerin tutuklama gerekçesi olarak gösterilmesinin hukuki ne nedir? Yani savcılık bunu da tutuklama, terör örgütü diye şey yapmış. Güney Kore'nin bu ıı, satışı Gezi Parkı eylemleri sırasında gündeme gelmişti diye hatırlıyorum. Evet. 2013'ten itibaren tartışılıyordu. Evet. Şimdi insan hakları savunucuları böyle terör örgütüne üye oldunuz diyorlar. Bunu yaptınız. Savcı evet. söylüyor. Dört yıl önceki durumdan ödü. Evet. Üçüncüsü soru gözaltına alınan insan hakları savunucularının bailok kullanıcısı bazı kişilerle görüşmüş olmalarının ve görüşmelerin içeriklerine dair tek bir veri dahi yokken hatta bailok kullanıcıları hakkında dahi herhangi bir işlem yapılmamışken tutuklama için zemin oluşturmasının hukuki dayanağı nedir diye soruyor. Yani şöyle olmuş. Bailok kullanıcısı bazı kişilerle görüştünüz demek ki siz teröristsiniz. Ama o baylok kullanıcıları hakkında ne delil, veri ne de baylok kullanıcılarının hakkında bir işlemde yapılmamış. O da matrak değil mi? Evet. Dördüncüsü bir kişinin suçlu olsa bile bir kimseyle iletişim kurmasının suç delili olarak hukuki belgelere girmesi huku suçun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmakta mıdır diye soruyor ve böyle gidiyor sorular en önemli iki soruyu da sonunda soralım ve bitirelim yani Mithat Sancar'ın sorularını sayalım. 6 insan hakları savunucusu silahlı terör örgütüne yardım gerekçesiyle tutuklanmışlardır. Hangi terör örgütü ve ne şekilde yardım ve ne şekilde yataklık en ufak bir ifade olmaksızın tutuklama kararının verilmesi kişi özgürlük ve güvenliğiyle hukuki güvenlik ilkesinin ilha, ihlali anlamına gelmemekte midir diyor. Şimdi bunu Yeni Adalet Bakanı cevaplayacak herhalde bu soruları. Dokuz insan hakları savunucularını gözaltına alındıkları andan itibaren casusluk isyana teşvik örgüt üyeliği gibi karalamalara maruz bırakan ve bu şekilde hem kamuoyunu yanlış bilgilendiren hem de adalet mekanizmasını etkilemeye yönelik hareket eden tırnak içinde basın kuruluşları hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz diye sormuş. Çünkü gerçekten de bazı medyada alenen yerin dibine batıran bunların hepsi casus, ajan, terör örgütü üyesi filan diye yazılar da çıkmaktaydı ama bir şey yapılmıyor. Bu masumiyet korelindesi konusunda bir diğer haber de Deniz Yücel'le alakalı. Türkiye'de tutuklu bulunan Divelt gazetesi muhabiri Deniz Yücel için çalıştığı gazetenin bağlı olduğu Divelt N24 yayın evi ee, Anayasa Mahkemesi'ne Başvuruda bulunmuş ee, Welt N24'den e yapılan, yapılan açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin Başvurusunun salı günü Yapıldığı bildirilmiş Yücel'in süre gelen tutukluluğunun ve Yayın Evi'nin basın özgürlüğünü bu tutukluluktan Kaynaklanan ihlalin mahkemeye taşındığı Kaydedilmiş daha önce Deniz Yücel'in serbest bırakılması için Avukatları da Mart ayı sonunda Anayasa Mahkemesi'ne Başvurmuştu Başvuruda Yücel'in tutukluluğunun, vücut bütünlüğünün korunması hakkı, kişisel özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, ayrıca iletişim ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal ettiği belirtilmişti. Evet, Divyat aynı zamanda Türkiye, Macaristan ve Polonya'daki yönetimler giderek totaliterleşiyor diyor. Soğuk iç savaş hakim. Her üç ülkede de seçim zaferi kazanan hükümetler totaliterliğe kayıyor. Bu da önemli bir tespit. Toplumlarını kendi hakimiyetleri altına almak, kendi anlayışları doğrultusunda kültürel değişim yaratmak ve güçlerini pekiştirmek istiyorlar diye ayrıntılı bir yazı yazmış Doğu Çevre Türkçe'den buluyoruz. Türkiye'den bunu Türkçe'den. Soğuk savaş gibi soğuk iç savaşta sadece bir siyasi güç mücadelesi değil, aynı zamanda insanların zihniyetleri için yürütülen ideolojik bir savaş. Bu yüzden bu üç ülkede çok sert. Devam ettiriliyor ve sivil toplumun taşıyıcıları da bundan kurtulamıyor demiş. Belki bu sertliğe doğru mail edilmek durumu Polonya'da da görülebilir. Yargı i̇şte reformu evet. nedeniyle protestolara sahne olan Polonya'da Avrupa Birliği'nden yaptırım uyarısı gelmiş. Reform gerçekleşirse Brüksel Polonya'nın oy hakkını askıya alabilirmiş. Zaten, haberi evet, burada. Divert 3'ünü de söylüyor işte. Evet. Türkiye'nin yanı sıra hem Polonya hem de Macaristan'ı. Ee, Polonya'nın uygulamaya koymak istediği yargı reformu nedeniyle büyük yaptırımlar olabilirmiş Polonya'da. Dünyanın, daha doğrusu Avrupa'nın en kirli e, enerji üreticilerinden bir tanesi olarak biliniyor aynı zamanda. Kömürcü. Polonya. Kömürcü Polonya. Evet Demirtaş'ta Türkiye'de hiç kimsenin adil yargılanma ihtimali yoktur demiş BBC Türkçe'nin haberinde. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Yargı tamamiyle iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin baskısı ve kontrolü altında. Kimsenin adil yargılanma ihtimali yok demiş. 11 milletvekili halen tutuklu ve yenileri de yakalama kararı falan çıkarılıyor. Ee, ve şey de önemli senin başta söylediğin Türkiye İnsan Hakları Vakfı yönetim kurulu üyesi, eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Doktor ne Necdet İpek yüzünde aralarında olduğu 8 kişi Diyarbakır'da bu en taze haberdi. Ve çok uzun süre Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı'nı e, yapmış, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nde yer almış ve en önemlisi de e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu'nda travma toplumsal travmayla baş etme programının da koordinatörlüğünü yürütmekteymiş hale. Yani çok ciddi bir hem mesleki olarak onu yapıyor zaten kendisi. Kendisi bölgedeki tabip odalarından birçoğunun kurulmasında da görev almış birisi Doktor Necdet İpek Yüz ve zorunlu göç zorunlu göç bulaşıcı hastalıklar ve koruyucu sağlık o halde sağlık sorunları filanla uğraşıyormuş GAP bölgesinde de sağlık master planına önerilerin hazırlanmasında da koordinatörmüş ama şimdi tutuklu neden bilinmez üf kavga var son dakika böyle söyleyeyim mi ee, Almanya'yla mı? Evet evet. Çok sert yanıt vermiş Türkiye Almanya'ya. 43 dakika önce gelen haberden aktarıyorum. Hürriyet gazetesi böyle yazmış. Haddini aşan ifadeler demiş. Türk yönetimi Almanya'nın yaptığı açıklama Büyükada yanıtı olarak vermişler bunu. Bir biz Türkçeden aktarayım. verin Hürriyet'i şimdi. Almanya'nın Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları aktivisti vatandaşı Peter Heyder Stoydner. Stoydner. Tutuklanmasında protesto etmesi ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ile ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılmış. Ve açıklamada Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türkiye arasında doğrudan müdahale edildi ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür denilmiş. Kavga var. Evet şey... Yani çok sert ifade olarak söylenen bu bu arada. Senin <gülüyor> kurşlardan o zaman sana yardımcı yani daha doğrusu zora sokabilecek bir soru sorayım. Ya. Almancası nedir bu söyleyeceğim şeyin? Sen seni bilsen seni sen seni bilmezsen patlatırlar en seni hmm. Bunun Almancasını söylemişler Almanlara şimdi sen söyleyeceksin yani. Ya da A1'i yeni bitirdik biraz bekleyin. <gülüyor> Ee, devamını. Ben biraz beklerseniz bunu çevireceğim kendi çapımda. Ee, siz tatile çıkmadan önce açık gazetede söyleyeceğim. Merak etmeyin. Evet. Peki. Şeye de dönelim. Hemen Bekir Bozdağ terfiyen tenzil olmuş. Başbakan yardımcılarına Neşter işte kabine revizyonunda dikkat çekenler diye bir şey. Miray Tamer'le Hülya Karabağlı'nın hazırladığı T24 haberinde İki saat süren Erdoğan-Yıldırım görüşmesi sonucu yapılan değişiklik kapsamında 15 bakan yerini korumuş. Altı yeni isim var. Beş bakan da yer değiştirmiş. Be Bekir Bozda artık Adalet Bakanı değil. O Fikri Işık ıı, ta, Milli Savunma Bakanı değil. Recep Akdağ da Sağlık Bakanı değil. Onların hepsi başbakan yardımcıları yeni. Bu yükselme oluyor değil mi? terfi an tenzil dedikleri yani hem yükselme gibi görülüyor hem de rütbe düşmesi. İkisi yani, karışık. De yani özel sektörde olsa maaşını yükseltip yetkilerini elinden alma gibi bir şey olur derler. Evet. Aynen öyle. E, Turul Türkeş de kabine dışı kalmış durumda. Halbuki büyük bir fedakarlık yapıp babasının kurduğu partiye sırtını dönmüştü. Numan Kurtulmuş e, hı. E, da o, o. Kültür Bakanı olmuş. Kültür Bakanı ne olmuş gitmiş. Başbakan yani. Nabih Avcı. Da? Yok. Nabi Nabi avcı gitti. Evet evet. İşte karışık bir evet, durum çok karışık. var. E, i̇ki kadın varmış bu arada e, Kabinede yeni. İlk defa oluyor. Öyle mi? Evet. E, kaç kişi kabine? Gene matematikten e, şey yapıyoruz. Bir saniye. bilgi. Evet evet bir dakika. Adana'da iki kadın silah soruyla kaçırıldı haberini geçiyorum. Tecavüz mağduru iki kadın birbirinden şikayet oldu haberini de geçiyorum. Kabine yazayım yanına çıkar galiba. Yani peki sen onu ararken ben şeyi de söyleyeyim. Kabine dışında kalanlar bir Yıldırım Tuğrul Türkeş. Yıldırım'ı da varmış. Başbakan yardımcısıydı. Veysi Kaynak başbakan yardımcısıydı. Onlar gitmiş. Akif Çağatay Kılıç gitmiş Almanlarla epey kapışması olan meşhur Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı hmm. hani e, mülakatı yarıda bırakmıştı daha doğrusu el koymuştu Deutsche Welle'nin Welle mülakatına evet. mülakatına el koymuştu o depoda duruyor. Tamamlandı mı mülakat ardından el konuldu diye biliyorum ben yarıda bırakmak diye bir şey söz konusu olmadı bittikten sonra o, Kılıç olmadı bu iş deyip ...el koymuştu. Bir açıklamada yapılmamıştı. O da gitmiş. Faruk Çelik... ...Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı... ...gitmiş. Nabi Avcı... ...Kültür ve Turizm Bakanı gitmiş. Mehmet Müezzinoğlu... ...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gitmiş. Peki neden bu değişim... ...yapıldı diye sorunca... ...yep yeni bir açıklama gelmiş. Bu bir bayrak değişimidir. Bu bir kan değişimidir. Hı -hı. Bu bir bayrak yarışıdır. Pardon. Hı -hı. Hiç, hiç duymadım ben bu böyle kabine Evet ben de ilk defa diyordum. duyuyorum. Bayrak yarışında. Ne demek değil? acaba bu bayrak değişimi? Şimdi atletizmde bir dal var böyle. Hı -hı. Sopaları elden ele geçiriyorsun. Koşucular birbirlerine veriyorlar. Hı -hı. Ona bayrak deniyor. Şeyde bayrak denmiyor. Türkçe'de bayrak deniyor. Almancasını bilmiyorum. Onu sen bulacaksın. İngilizcesi relay race. Yani iletme şeyi öyle demiş bakanlar e, kurumdaki değişikliği ilişkin olarak ışığında yıl Yıldırım ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildi. Aa, demek ki öyle bir üstünlük çok, yok. Çok mu? ilginç. Çok ilginç gerçekten. Yepyeni yani bilgiler bunlar. 11 bakanlık varmış. ha bunda... 11, 11 bakanlık varmış. Hayır. 5 başbakan yardımcısından 4'ü değişmiş. Baş, bakan yardımcılarının da şey. 11 olur mu? Kabinede evet. 11 bakanlıkta değişikliğe gidildi demiş. Yanlış söyledim gene ya. on da, da söyledim yanlış söyledim. Evet böyle şeyler oluyor. <gülüyor> evet şimdi şey evet durum bu. Bir de şeyden bahsetmek lazım. Türkiye'den terfiyan tenziller filan. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ha, bu hero meselesi var bir de biliyorsun değil mi? Hero mu? Hero mu okuyacağız? İngilizce mi okuyacağız yoksa Türkçeleştirilmiş. Herro. Herro. Yani o tip tek tek kıyafete gidilecekti. Ee, Erdoğan'a suikast davasının sanıklarından biri ki e, Hero yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Ama orada çok tereddütlü bir sürü durum var bilinmeyen, meşgul olan. Şifresi çözülmüş bu arada Hero'nun. Herro'nun. Biliyor musunuz? Biliyorum. Ee, akşam He. akşam gazetesinde birine göre darbeci eski askerin bu arada hero yazılı tişört gördüğünüz zaman sokakta ihbar edebilirseniz <gülüyor> insanları direkt gözaltına alıyorlar 8 kişi Evet, <gülüyor> yani tabi ki şey ihbar edebilirsiniz komşunuzu ihbar edin kısmından başlatarak herkesi ihbar edebilirsiniz kısmına getirmeye çalışıyorum yoksa istediğiniz ihbar edin istediğiniz ihbar etmeyin sizin bileceğiniz iş <gülüyor> darbeci eski askerin tişörtündeki hero yazısının ya da hero yazısının Hoca Efendi razı olsun anlamına geldiği belirlenmiş Akşam Gazetesi'nin haberine göre Komplo yani komple komplo Peki örgütsel amacı çözülmüş Akşam Gazetesi'nin internet sitesinde yazıyor Hiro öyle demekmiş yani. ee, O zaman ben de Almancasını bilmiyorum ama Mesela Can Efendi sağ olsun Olsaydı Cero olurdu Selahattin Efendi razı olsun Olsaydı Cero olurdu Cero, evet Öğruf olmuyor. Yani Olmayacak bir şey. Suyurduk gene. Şey vaziyeti var. Yani şimdi e, mütevefa Çetin Altan'ın bir sözünü hatırladım. Buyurun efendim. E, normalde terim şudur diyor. E, durum ciddi fakat vahim değil. Yani bir kademe öncesi değil yani bir kriz olduğu zaman hı hı. mesela. Ramak kalması gibi bir durum. Var. Ramak kalma. ama böyle denir diyor. Hı hı. Türkiye'de farklı diyor. Durum vahim fakat ciddi değil demişti. Evet. Bu her o şeyleri bana onu hatırlattı nedense. Evet. Yani herhangi bir <gülüyor> giyenleri tutukluyorlar ya. Gözaltına alıyorlar. tişörtünden dolayı. E, HDP'li e, Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu da Meclis Genel Kurulu'na yazdığı bir konuşmada Bu değişikliklerle görevden Alınanlar cemaat mensubu mu? Diye sormuş. İlginç değil mi? Evet. Önemli değişiklikler Var kabinede. Örneğin Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül olmuş. Ama bu değişiklik Sayın Bekir Bozdağ'ın Başarısızlığından ya da bu ülkede Adalet olmamasından kaynaklı Değil elbette. ...zaten kendisi de... ...başbakan yardımcısı olmuş. Ya da... ...bak bu senin çok ilgilendiriyor... ...başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş... ...kültür bakanı olmuş. Ne yazık ki bu iktidarda... ...kültür bakanlığı tenzili rütbe sayılıyor. Dinlenir biraz diye vermişlerdi belki. Yıpratıcı bir görevden geçti ya... Yani evet. ...hükümet sözcüsü olarak. Kültürünü... ...türkiye'nin attırsın diye gelmiş... İktidar son bir yılda 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek ülkenin rejimini değiştirdi. O günden bu yana tüm uygulamalar her şey bir kişinin iki dudağı arasında olabilsin diye aslında demiş. Bugün de örneğini, bir örneğini yaşadık. Sayın Erdoğan Binali Yıldırım'ı çağırdı ve yeni kabineyi te tebliğ etti. İstişare yok. Ortaklaşma yok. Sadece tebliğ edildi. Herkesin yüreği ağzındaydı. Milletvekilleri acaba bakan olur muyum diyordu. Bakanlar koltuğundan olur mu? Televizyondan Diyor. öğrenenler var. Biz de geçmiş olsun diyoruz. Bakan Evet. Var. ne güzel. Değil mi? Televizyonu bir açıyorsunuz bakansınız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok iyi. Bir açıyorsun bakmayansın mesela. Evet. Bir de o var. Daha kötü. Evet. Bakan evet. olmak gene iyi. Hükümet sözcüsüyken kültür bakanı oluyorsun. Of kültür ne yapacağım şimdi ben diye düşünüyorsun. Bir de turizm var için içinde orada daha kötü işler. Numan Kurtulmuş'a biraz böyle anlayabildiğimi hissettim. O Kültür Bakanı olduğunu haberin okuduktan sonra. Peki Numan Kurtulmuş Kültür Bakanı olmuş. Ne yazık ki bu iktidarda tenzih rütbe sayılıyor bu. Neden oldu? Cevabı yine bir kişi de demiş. Kerestecioğlu. Kültür Bakanı Türkiye'de sinemanın, tiyatronun, sanatsal üretimin bitme noktasına gelmesinden turizmin can çekişi olmasından dolayı görevinden alınmadı ki ne yazık ki diyor. Ya da Sayın Tuğrul Türkeş Babasının partisini karşısına alarak AKP'ye geçen bu uğurda çok taviz veren Sayın Türkeş neden kabinede yok? Cevabı yine bir kişide. Tarım Bakanı değişmiş. Elbette sebebi çarpık tarım politikaları ve çiftçilerin içinde bulunduğu zor durum ve tarımın yönetilmemesi değil. Acaba demiş. Tüm bu değişiklikler yeteneklerinin sonucu ya da ülkenin halkın istekleri sonucu değil. Bir kişinin çıkarlarıyla paralel yapılıyor. Çünkü kendisi hiç kimseye güvenmiyor. Kabine değişikliğiyle başbakan yardımcısı olan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu kararı televizyondan öğrendiğini açıklamış. Düşünün siz evdesiniz, siz televizyon izlemiyorsunuz. Nasıl öğreneceksiniz? Televizyon izleyen bir enişteniz olması lazım evet. ki eniştenizden öğrenebilirsiniz. Tabii olabilir. Mecdet enişte de vefat etti. Maalesef. Eee evet. Darbenin siyasi ayağının ortaya çıkmasını da engellediği için bu değişikliklerle görevden alınanlar cemaat mensubu mu? Tenzil rütbeye uğrayanların suçu ne diye sorma hakkımızda doğuyor. Ve çok e, ciddi bir notla da bitirmiş. Kerestecoğlu'nun Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada. Parti devletine bir adım daha yaklaşan uygulamalarla karşı karşıyayız. Hayırlı olsun diyoruz demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hero'ya karşı ya da Hero'ya karşı tek tip kıyafete itiraz, çağ dışı yöntemleri kabul etmeyiz demiş Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Bülent Tezcan. Devlet yargılama süreci içinde propaganda yapmaya imkan vermeyecek her türlü önlemi almalıdır, makul amaca uygun. Ancak tek tip kıyafet gibi bu çerçevedeki önlemlerle örteş, örtüşmeyen çağdaş, çağ dışı yöntemleri kabul etmemiz mümkün değil demiş o 12. Eylül'de uygulanmıştı. Acılı ve sancılı bir geçmişimiz var. Öç alma ve intikam duygusuyla hareket edilmez. Bu işlerde akıl, sağduyuyla hareket edilir demiş. O ne o son şeyleri anlamadım ne olduğunu. Akıl, sağduyu mu? Sen biliyor musun? Almanca'sı Kim? ne onu? Akıl ve Akıl ve sağduyunun Almancası mı? Eee hmm. <gülüyor> Peki bitireceğiz herhalde. Ee... Haftanın son sorusunun cevabını vereyim mi? Ben. Son sorusu dedi ama Çok yalnız değil. soru yok demek manasına <gülüyor> geliyor bu. Bakanlar Kurulu hükümet ya da kabine. Wikipedia'dan kabine. okuyorum. Kabine. Evet. Kabine. Kabine, kabine. diyeyim şu. Evet kabine Türkiye'de başbakanın başkanlık ettiği şimdilik tüm bakanların bir araya gelip kararlar aldığı bir kuruldur. Bakanlar Kurulu'ndan bahsediyorum. Her bakan kendi bakanlığını ilgilendiren işlerden ve emri altındaki çalışanların yerine getirdikleri iş ve eylemlerden sorumludur. Bakanlar Kurulu Başbakan, 5 başbakan yardımcısı ve 21 bakan olmak üzere toplam 27 üyeden oluşur Hı. ve kararlarını oy birliğiyle alır. Bakan anayasaya göre milletvekili olma zorunluluğu yoktur. Yokmuş bakanın efendim. Yani siz de olabilirsiniz. Televizyonu bir açıyorsunuz, bakansınız. Aman ya Rabbim. Bir düşünün adalet yürüyüşünün sokak muhalefetini sürdüreceğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iktidar yanlısı medyaya meydan okumuş o beni susturmanın yolu olarak görülüyor iktidar tarafından uyarmak isterim bu yol benim susturulacağım bir yol değil demiş milliyetten Serpil Çevikcan'ın aktardığı bir şey bu eylemlere devam edeceğiz bunun nedeni neye parlamentoda konuşma imkanı da bırakılmadı. Eğer parlamentoda konuşmanıza imkan verilmez, söz hakkınız kısıtlanırsa e bunu kullanacağınız bir yer lazım. Nerede yapacağım konuşmaları ben? Evde konuşmayacağım herhalde demiş. Bir yerde konuşma anlatmam lazım. O nedenle iç tüzük çalışmasını, muhalefetin söz hakkının kısıtlanmasını doğru bulmuyorum. Böyle bu yol benim susturulacağım bir yol. Değil demiş. Son olarak bir de vefat haberiyle bitirelim. istersen Harun Kolçak. Şarkıcı, müzisyen. Prostat kanserinden 62 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazının cuma namazını müteakiben Teşvikiye Camii'nde kılınacağı ve Gemli'ye defnedileceği de öğrenilmiş şarkıcı. Cenaze töreni cuma günü yapılacak. Bu şekilde de bitirebiliyoruz. Ha, iyi, güzel bir haberle bitirelim. Suudi Arabistan'da mini etekli videosu nedeniyle tutuklanan kadın serbest bırakılmış. Evet. Mini etek ve büstiyerli görüntüleri viral olan yani herkes tarafından seyredilen genç kadın tutuklanmıştı. Bir an korkmuştuk kafasını keseceklerdi. Evet kesmemişler. Ama din polislerinin geri dönmesini isteyenler de var. Öyle de anlaşılıyor. Neyse bütün bunları zaten Cumhurbaşkanı onların hepsini konuşacak diyelim Arabistan'la değil mi? Kralla ve prenslerle. Evet. Peki bitiriyoruz o zaman. Gene bir e, santan... Europa diye de gene anlamlı bir şarkısıyla bitiriyoruz. Avrupa'nın durumunu irdelediği siyasi şarkılarından bir tanesi Santana'nın 70. yaş gününde çalacağımız bir parçayla bitiriyoruz. <gülüyor> Bendeniz Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 찾았대